Oh, dance, dance, İngiliz insanları Filiste Günaydın 10 Haziran 2015 Çarşamba Sabah Namodan Sabahlar Radyonuzda bakıyorum ve eşek gibi vaktinde gelmiş herkes. Ne oluyor bunlar son dakikalar konuştuk konuştuk yanımıza kar mı dediniz Abi ilk Yoksa... defa eşek gibi denmesi çok hoşuma gitti. Hay valla benim de içim kabardı. Senin nasıl sen nasıl hissettin Faiz? İçim kabardı beni bir rahatsız etti çünkü bu güzel adam ne güzel bir ifade hoşuma gitti dedi içim kabardığında e, ama neresi? hoşluktan kabar. İçin kabardı içim kabardı demek çünkü kan top Toplantı demek Fahir. Evet, kan doplandı. İlk başta ne olur? Pompa. Pompaladı. Pompalar, pompalar nereye gider? Beyne direkt pompaladı sabah sabah. Beyne gider fazla kan pompalanırsa. Valla işte be, sonra... benim içimin kabarması hayır alamettir. Onu dinleyicilerimiz Sessiz takdir kan etmiştir kan herhalde. <gülüyor> Bunu dinleyicilerin de takdirine bırakıyorum. Günaydın. Bu hayırlardan kim faydalanacak? Önümüzdeki günlerde görüşeceğiz. Günaydın. <gülüyor> <gülüyor> Fahir'in iç kabarmasının bize yansıması güzel oldu. Bu <gülüyor> <O> olsa <gülüyor> fiu dolar fiu fiu. Efendim 3 kişiyiz yetişemiyoruz Hemen gündeme geçeceğiz Esas gündemimiz belli ondan da bahsedeceğiz Önümüzde bol bol bahsedecek gün var ama Gün boyunca dün e, Sabah programımızın son bölümlerinin olduğunu Söylediğimizden beri gelen mesajların Haddi hesabı yok Duygulu dakikalar yaşadık gözler Doldu doldu doldu İçimiz kabardı hemen Doldu doldu içimiz, i̇çimiz kabardı, kabardı. E, Çok teşekkür ediyoruz gerçekten de e, Bizi ağlatmaya çalışıyorsanız Zaten başardınız ama biraz daha kastırsanız daha da ağlarız. Çok hoşumuza da gittiğini söyleyelim. E, durumun ve yalnız olmadığımızı en azından ee, yalnız e, evet, olmadığımızı e, onu birazdan konuşacağız. Izleyelim. Onu birazdan konuşacağız. Şöyle bir konuşacağız. gündeme bir bakalım. Gündem tabii ki kaynı ee, vermek istediğiniz ilk gündem maddesi var mı yoksa dün ben takipçisi olduğumuz bir haberin devamını vermekle mükellef t olarak dosyası görüyorum. dosyası her zaman öndedir faiz. Evet, T dosyası ilk sıradan iş çöze T takipte. Takipçisi. Takip takip takip. Artık Ege. yani, yani t şurada dediğim... son 11 programa girdik. Hemen takipten Hala hangi, hangi dosya olduğunu bilmiyorsun ya. Yani ben Ondan sonra program niye bitti? Bu program program niye ondan bitti. sonra niye bitti? Niye kaldırılıyor? Ne, bir, ne oluyor? Öyle bir açıklama koyalım. Yani dosyaların yeniden yapılanması evet. yüzünden ee, artık ben dosyayı alıyorum ve T dosyası Terminator çıkıyor. Yani bu... Bana T ile ilgili bir tane daha söyle. T ile ilgili mi? Terminator dosyası dışında. Telve. Telve dosyası dediniz. Ondan sonra... Telviye. E, telviye. E... Oktay Bey çok yardımcı oldunuz size dair Hemen hemen atladı yalnız fark etti mi bilmiyorum Tevfik Fahir Öğünç dosyası Teşekkür ediyorum Tevfik çok teşekkür... Fahir Öğünç personel dosyası <gülüyor> Teşekkür ederim özlük dosyası <gülüyor> ee, Dün bahsetmiştik burada Kate Moss Bodrum'dan Londra'ya giderken efendim, Vodkaları o... böyle lak lak lak, lak, lak, lak, lak Olayları diye. ama tabii ki tek taraflı değil Tek taraflı değil bir bakalım ne olmuş Burada vodka da suçlu içki kötülüklerin anasıdır Anasıdır diyoruz tabii ki diyoruz ve kız izin bir de ağzından dinleyelim isterseniz kızca izlediğimizde Kate Moss Sarhoşken mi yapmış açıklamayı yoksa ayıldıktan sonra mı Ayıldıktan sonra o zaman, ya, ama, neden, ama neden sarhoş oldu bir, onun bir detaylarını alabilir miyiz sarhoş oldum ama keyfimden mi sarhoş oldum Şöyle açıklama şöyle başlıyor istediğiniz denklemi getirin çözeyim diye başlıyor bu sarhoş kendime yoksa sonrasında mı yapılmış anlamıyorum Düz yürüme değil miydi o ya Bilmiyorum. Şuradan Denklem. şuraya düzdürür. Denklem. Düz düz. Denklem. İki bilimleyen denklemle batın. Hatta daha ilerlemişlerde matris Determinant çözümlerinde de. Ama Kate Moss bilir. sözelci bildiğim kadarıyla. Yok i̇şte sözelci değil artık. canım. Irina Schaik sayısalcı da Kate Moss galiba sözelci. Ama, sözelci. Ama sözelci olmasına rağmen işletmeci olduğu için. Yani oradan ha, dolayı da bir, bir matematik yaptı, yaptı, var. Doğru. tabanı var. Doğru. Irina Schaik kim? Ivana Sert'in Albu Pasu Yok Irina Schaik da Ronaldo'nun eski. Daha genç Daha genç olanın Sevgilisi. Manketler Evet. Ee, şimdi uçakta rezalet çıkartan seçim günü ünlü top model Kate Moss İngiltere'de polis Seçim tarafı... günü mü? Seçim günü oldu tabii. E seçime gölge düştü o zaman. Ama bizden çıktı <gülüyor> yani... ya. Seçim günü biz paket koyduk. Şey. Bizim hava sahamızda bizim olduysa hava sahamız... seçime şu anda gölge düşmüş oldu. Yok işte zaten bizim hava sahamızdan çıkar çıkmaz. Kate Moss'u zaten uyarmışlar. Lütfen seçim şu yasakları şu anda seçim nedeniyle. yasakları var. İçmeyin diye oradan. Zaten hava sahasından çıktıktan sonra alkol almaya başlamış. Hı. Çünkü biliyorsunuz ee, uçakta verilmesi de yasak. Evet doğru. Yani havaalanında da alamazsın. Free shop'tan mı almış acaba? Free, shop'tan Free, shop'tan Free shop'tan da alamazsın. Ya. Uçağı lazım. nasıl sokmuş? Çantasından çıkardı. Free, shop. Free shop'tan çıkardı. almıştır. Başka nereden almıştır? Çantasından almış? çıkardı. Çantası. Al kolu almış değil mi? Aynen. Benim bildiğim ki musun zaten bir ufak. Her gün. Her zaman evet. çantasında olur. O da demiş bir rahatlamak için çok geriliyorum falan diye. O da kendi bileceği. Ufak Herkesin... vodka. vodka ufak ama çanta büyüklü şey büyük şey büyük demişler. E, çantasından içki çıkararak içki içmeye başlamıştı tamam ama nasıl olmuş olay? Nasıl olmuş? E, hosteslerden önce sandviç istemiş. E tamam. Demişsin. Yok işte Doğru. Kate Moss'un yani kilosunun biliyorsunun birinci hayatı boyunca istediği ikinci mi üçüncü mü ne sandviç? Kate kaç yaşında kanıncıyız yani. Evet hakikaten. Yani. yani bir sandviçi bana çok gördüler. De, Vermediklerini şey Vermişler mi? Vermemişler. Vermem Vermem vermişler. Vermezler. Vermezler. vermezler. Vermezler. Annesi kaç kere, hayır, geçen sefer annesi yedirdi yemeğini. Toplam 4 kere yemek yedi Kate <gülüyor> Hayatında. Benim bildiğim kadarıyla. ikincisini annesi yedirdi. O da işte 2-3 sene önceydi. Ya bir de bunlar mankenlerde şey var ya. Ne? İçip içip istifra. yani Yiyip istifra. istifra. Belki o seslerde şey o sesle düşün. Biz ben bunun pisliğini mi temizleyeceğim diye düşündüm. Pislik. Pislikler. Pislik demiş döndükten Neyse, sonra. Neyse sandviç ben. istemiş. Olumsuz yanıt alınca da öfkelenmiş. Aç kaldı yanıt dediğin nine mi? Nine, nine kebabını almış. No demiş. E, aç kalıp sarhoş olan Kate Moss kadın pilota da şey demiş. E, Kadından e, pilot mu olur diye böyle bir, bir cinsiyetçi yaklaşımda <gülüyor> Aynen bravo <olmuş. gülüyor> Ege. Kadından <gülüyor> pilot olmuş. <gülüyor> basit <batik> kadın <gülüyor> diye onu şey yapmış. Basit kadın ne ara diyor. görmüş pilotu ya? Pilot De, kapalı kapalı ardında değil mi? Hayır şöyle olmuş zaten. E, sandviçi vermeyince bu sefer e, pilota ka, kadar çıkacağım ka, demiş. Kabin ekibinin makarnalarını yemeye <gülüyor> çalışmış. Bu Kate Moss mu emin misin ya? Vallahi billahi yemin ediyorum Kate Moss ya. Gitmiş oraya burada makarnalar var. bunu hanfendi demişler onlar bizim rızkımız. Pardon demiş benim içim eziliyor. Aç mı kalayım? Bu ne de bilsin açık. Kate Moss rızkı? Nereden Rızkı bilmez. Nefisi bilmez. Nefisi bilmez. Tövbeyi Nefis bilmez. Oktay çok güzel söyledim. kaç yaşına Fıtratı yani... bilmez, gıybeti bilmez. <gülüyor> Hiçbir şeyi bilmez Kate Moss. Oktay bir iki tane daha bir şey sayarsan. Çok mutlu olacağım Nefis diyoruz aklına delicious geliyor <gülüyor> O değil hanımefendi diye bağırıyoruz Yani buradan e, Kate Moss'un hatası Nefsine kurban gitmek mi oldu Ya bir de bu kızcağız Kurbanı da bilmez bu <gülüyor> Oktay çok iyi gidiyorsun bravo Günün yorumu yapacağım ben bundan sonra E şimdi bu kızcağız Üç zaten falan. Çok fazla yiyen bir şey de değil ya Yani ne olacak 2 gram Zaten ha. buna bir tel makarna versen doydu bitti gitti Yavaş yavaş Kimirsin onu bir de kan şekeri düşünce demek ki asabiyet yapıyor. Bu kadınları biz görüyorduk. Çok zayıflar mankenler hani Zaten genel olarak. Zaten onun kan şekeri hep sınırda. Hep sınırda. Kestim o sınırın şey altına inince bakanlığı orada. Bakanlığı yiyince kan pompalanmış. Kan pompalanınca nereye gitmiş <gülüyor> yine, yine geldik oraya. Ben demiş asfalyolarım atıyor şu anda. As aa, aa demişler tabii demiş. Benim babam da demiş giritli. Uzatmasak buyurun efendim. <gülüyor> Ondan sonra. Çünkü sevgili dinleyiciler şimdi bu, Fahir, bu haberin bu kısmını anlatırken kafası gazetede falan değil. <gülüyor> Ve bize bakıyor ortalıklara bakıyor. <gülüyor> Benim babam girildi demiş diye. O yüzden Ege'de anladı uydurdu onu. de hemen şey diyor. A siz de mi göçmensiniz diye. Oradan bir tanesi de biz de Selanik göçmeniyiz diye. Ay bunlar bir anlaş. Ma Gazeteye bakarak anlatsam bunlara Ma inanacağız. Macir Kate diye geçer zaten. Macir tabii canım. Bir ben de, de maciriz dedim. demiş. Ee, ama işte burada neyi çıkıyor ortaya? açına. Yani Açacuna diye de geçer başka yerlerde. açına lütfen alkol dostunuz değildir. Onu keşke bir iki kadın bir şey yeseydi. O iç altlık dediğimiz. içini ezintisini alır. Ya da bir araçeyi yapsaydım. Bir şey yapsaydım. Değil mi? Böyle yani bizim. Yani evet. Makarnayı yemeden mi lak lak lak lak? E, makarnayı da yedirmemişler. Vodka yet, ekmek doğramış en son. En Tam son. alkolik gibi. Bana yani. demiş şey getirdim. Lap lap lap. Orada bir de affedersiniz de meyveli Botkaymış. Ay şu anda içeyim. Ayvağı. Büyük geçmiş olsun. Hem Kate Moss'a hem uçak ekibine de tabiki. Bunu Kate Moss mu anlatmış. İstedim, vermediler. İstediğimde vermediler. Aç aç içtim ee, diye böyle oldu mu demiş sonra. Aç açına içince böyle olur. Evet. Yani işte buradan da bir sürü ders çıkaracağımız durum var. Demek ki her olayın başka yönleri de var. Biz dün Kate Moss'un aç olduğunu hiç bilmiyorduk. Biz zannettik ki yemeği iyi de. Ondan yiydi. sonra votkayı dayadım. Ama hiç de işin aslı düşündüğümüz gibi çıkmadı. Değildi. Aslında yani Kate Moss'un yani bu bahsettilen vodka miktarı normalde benim kulağa damlattığım ki Kate Moss'un kulakları da biliyorsunuz. Kate Moss'un kulakları biraz iri. İrici yani kulağıma damlatırım demiş. O zaman gündeme güzel bir giriş yaptığımıza göre dur e. ben bir şey soracağım size. Buyurun reklamı mı geçeceğiz? Yok, Yok parçaya tamam. geçeceğiz. Bir şey soracağım. Sor canım. Yani biz kaç senedir tanışıyoruz? Bayağı. 19-20 neredeyse oldu. 19 sene. Üçümüzün e. beraber tanışma süresi 18 sene. 18 sene. Yani bugün yarın bir birbirimizi tanıyor musun? Bu adamlar birbirini tanıyor mu falan diye bir şey sorsalar. Yarışma mı? Bilemeyiz ya. Eskiden öyle yarışmalar vardı ya. Ha. Şey gibi bu adamı tanıyor musunuz Hayır eşinizi ya, tanıyor diyor, musunuz ay, ya. Hayır hayır ben bunu tanımıyorum falan derim. Hayır hayır. Rezil bir şey yapıyorsanız. Eşinizi tanıyor musunuz yarışması gibi düşün ya. Eşinizin ayakkabı numarası kaçtı? Mesela sana sorsam. Oktay'ın ayakkabı numarası kaçtır? Oktay'ın mı? Bak bir sorduğumu tekrar ederek zaman kazanmak. Oktay'ın mı? Oktay'ın ayakkabı numarası kaçtır? Sorusun Ama senin da, sorun Türkçemizde... açık değildi. Oktay'ın Oktay ayakkabı, ayakkabı numarası onun küçük küçük masum ayakları vardır. 42. Ege senin ayakkabı numaran 42 değil ya. Doğru. Küçük küçük masum ayakları. Şu adama bir bak mı? şu koca adama. Sen 42 mı? numarayı. Kaç? Bak mı mu mi. Nasıl Ma. 42 dersin? Vallahi şu anda bo moralin bozuldu. Seni böyle çok genç kız gibi göstermek Demek ki yarın bir gün bana bir ayakkabı almaya çalışsa bu adam hiç almamış demek ki. 42 numara ayakkabıları getirecek. Vallahi güdük gittik ayağında şey yapacak ya. Yazıklar olsun Ege Kayacan. Kaç ya söyleyin de. Söylemeyeceğim da, Öğren. 18 sene de öğrenemediğini önümüzdeki 10 senede öğrenirsin inşallah. Her sabah ayaklarına baktım ama... Hiç numarası aklımdan geçmiyor. Daha basit sorularla, daha basit. Daha Birbirimizi basit. kırmayalım. Tamam Son sen sor, daha basit soru sor. Daha basit sor. En sevdiğiniz renk nedir? Ben hiç bilmiyorum. Ne senin, ne senin. Aa. Şimdi burada dünya çapında bir araştırma yapılmış, tamam mı? İngiltere, Almanya, Amerika, Avustralya, Çin, Hong Kong, Malezya, Singapur, Tayland, Endonezya. Yani Avrupa'da. <gülüyor> yani Avrupa'nın tamamında bir araştırma yapılmış. Vallahi en şey sevdiğiniz... konuşması gibi, balkon konuşması gibi. Coğrafyadan seçmeler <gülüyor> yaptım. Hıstırancalardan... <o tari>. <gülüyor> Galatasaray. <gülüyor> en sevdiğiniz renktedir sorusunun en popüler cevabı bulunmuş ve bu da kabaca dünyanın üzerinde en çok sevilen renk diye. Bir tane mi renk herhalde. Vallahi iki renk olabilir. yüz ben A şıkkı ve B şıkkı olarak söyleyebilirim. Buyurun. A şıkkı kırmızı, B şıkkı mavi. Ben de Peki, sadece A şıkkı diyorum. Kırmızı benim, mı? Benim de çok sevdiğim renkler arasında çok politik konuşayım ama sevdiğim renkler arasında yer alan kırmızı. Kırmızı mı? Evet. Bir kırmızı, bir kırmızı, bir maviyle gönderiyoruz sizi. Mavi olacaktı doğruca. Mavi. Doğru. Mavi olacaktı. Tabii doğru düşünce kot montun rengi de mavi. Doğru. Ee, Herkesine giyer. Kot mont, kot giyer, kot, kot, giyer. kot, kot. Peki senin ne giye? En sevdiğin renk? Kırmızı. Senin favori ee, ben e, mavi. <gülüyor> Keşke ben de cümleme ya <gülüyor> yeah, ben diye başlasaydım <gülüyor> havalıymış <cümleme> gibi <gülüyor> Yani aslında şimdi başka renkler de var da hani kabaca söyleyeyim mavi deyince de 50 tündü mavinin 50 tonu diye çok Bütün şey var. Bütün renklere eşit mesafedeyim diyebilir misin? Aynen abi. O zaman e, dilerseniz sıradaki şarkı tüm renklerimiz için. Haydi bakalım. Rengarenkliğin güzelliği için çalalım. Mark Ronson'ın Aptan Funk. Modern Sabaklar. Bogdan Son bölümleri olduğunu söylemiştik. Dün neşe içinde güzel yılların anısını yaşatmaya çalışıyoruz. Telefonlar geliyor, onları da artık daha fazla almadan duramayacağız galiba. Onlardan bir tanesi hattımızda. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Alo. Alo. Ama ama bu ses. Bu <gülüyor> ses bu şiş o şiş Türkiye <gülüyor> şevge Ege, şevge sunuyorum güzel bir günün dileklerini en içten bir şekilde sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum Ege'cim günaydın tanıdın mı beni tanıdın mı benim kim olduğumu bildin mi anladım Şenol Bey kim olduğumu tahmin et Şenol Bey günaydın tahmin edemediğini söylememi istemesin herhalde. İstese bir şans daha sana vermek istiyorum. Anladık. Şenol Bey kim oldu? Kaç kişi arayacak bizi helikopterden? Kaç kişiyi arayacak? Kaç kişi esprilerini yapacak? Evet. Sevgiye geçin bilemedin. Ben söyleyeyim sana yıllardır programına helikopterden bağlanan Ankara trafiğini sizlerle paylaşan. Bir yandan da güncel yorumlarımı sizlerle paylaşan bir kardeşiniz. Şenol abiniz hatta. Şenol Bey günaydın diyorum. Üçüncü defa. Hoş geldiniz diyorum ben de aklımıza. Evet Şevge'ye Bir şeyler duyduk. bazı gelişmeler aldık. Hayırdır diyoruz. Evet maalesef Şenol Bey modern sabahların artık sona... Onu duymadım be ya. Nasıl ya? Niye aradınız? Yani işte öyle bir şeyler duyduk ama program bitiyor diye duymamıştık biz onu. Ne zaman oldu? Yani işte dün duyurduk dinleyicilerimizi artık modern sabahların sonuna geliyoruz diye. Ne oldu Şenol Bey? Yani e, tamamen bitirme gibi düşünüyorsunuz. Evet öyle olacak. <gülüyor> Şu anda biraz içimde bir zam oldu. Hoşuma gitti doğrusu. Nasıl hoşunuza gidiyor Şenol Bey ya? Programın yani ilk yıllarında beraberlik o kadar... Anılarımız ne anısı? Bırak ilk yıllarında beraberdik. Son yıllarında neredeydik acaba? Neredeydik acaba? Bilmiyorum sen Bey. Siz bıraktınız programı. Ne ben bıraktım? Sen de benim mi? Yeni bir yapılanma diye programda artık biz böyle tiplemeler falan filan diye şey yapacağız diye. Biz ya öyle bir şey yok. Ya. Bırak ver. Bırak öyle bir şey yok. Ondan sonra da Şenol Bey yılların anıları falan filan. Yani hani şey diye düşünüyorduk Şenol Bey hani bu, bu kadar zamandan sonra belki ee, hani yeniden sesinizi duymak falan yok. O kadar zamandan önce peki benim sesimi duymak sevirdi, nasıl bir dönüş? Şu sesi duymak sevirdi, nasıl bir dönüş? Şevgäge, bir şarkımı olsun, bir reklamı mı yapma olsun bunlarda neden önüne geçildi son yıllarda? Ya siz de bizi aramadınız, hani bizim birçok arayasımız gelmedi. Zaten hani çok da meraklısı değil. Ya işte böyle oldu Şevgäge. İnşaat faktörü sonuçta. Efendim? İnşaat faktörü. İnsan faktörü ne yani? İnsan faktörü. Anladık onu da. O ne yani insan faktörü? E sonuçta aynısı senin de başına geldi, içimin de yağlarına eridi. Şey, ama böyle konuşmadı isterseniz biraz böyle hani o kadar yıl beraber programda e, nice güzelliğe imza attık isterseniz onlardan biraz bahsetsek bir anılarınızdan falan filan e, anılar çarpıyor. Bizde <gülüyor> i̇şte bayağı da birikmiş anılar var İstersin onlardan bir tanesini Anlatayım eğer vaktimiz varsa Vaktimiz varsa zaten böyle bir, bir Güzel bir anı hakikaten de e, O yılların hatırına birlerin açına bir anı bir anı bir seyde fetih ededik orda e, Alman kızlar vardı onlar karşıda oturuyoruz bizler karşıda oturuyoruz bunlar biz İtalyan zannettiler ben hiç hiç konuşmuyorum ben bu İtalyanlar falan bilmiyor orada diskoya gidildi diskoda da nasıl ya bir danslar başladı ne anlatıyorsun Şeyh'mi anne olarak anlatıyorum ne anlatsın? Biz bir fetih ede yaşadım bir anı. Devam edip benim işimizin dışında çünkü aptiftem ben bir şey oldu bir kayınlaşma falan falan diye konu ölü denize gideceğiz falan diye ben de tabi beni de güzel zannettikleri için. Şey bu anının ne alakası var ya yani? ne güzel bir anı olarak. Yani modern sabahlarla ilgili bir anı gibi. Modern sabahlarla ilgili bir anı değilsin o da tabi yani ne tip bir an istiyorsun? Ya yani işte modern sabahlar anısı dediğim. Alo, Şenol Bey gitti, gitti. O helikopterin sesi gitti Şenol Bey. Hayda, tam güzel onu dinleyecekken hoşumuza gelene bak. Alo, Şenol Bey duyuyor musunuz beni? Ha, alo. Ee, Şevga dediğim kuşları bakma ee, anı diyince ben de aklıma e, hoşta pek bir, hoş bir şey de gelmedi yani sonuçta bir gerilimin e, uzun uzun sürmesi de aramızda yaşanan belki de hiç yaşanmaması gereken bir şeydi ama e, nasıl yapalım şimdi ben de illa da bir anı diyorsan e, istesen bir şarkı tipi bir şeyler mi anı yapsak acaba? Ne dersin hoş bir şarkı ya şer, ya Dinledik senelerce şarkı Şey ama yani bir başka bir Yani ee, biraz Bir şey var tabi O yüzden hani tam da ne yapacağımı Bilmiyorum işte benim şarkılarımdan Bir tanesini ne alakası var sizin şarkıları? Yani sonuçta bu şarkılarda e, tüm sevenler, sevgi dinleyiciler hepinizi yanaklarınızdan öpüyorum. Uzun bir aradan sonra bu her gün beni aramasına hayır alamet değilim. Yani Şenol Belif hakadar güzel bir anı programla ilgili şöyleydi böyleydi bir dostluk falan. Yani evet dostluk derken bir dostluk tipi ne olabilir ne olabilir falan dedi. Ana benim şarkıyı mı çalıyorsun? E ne yapayım abi bağırıyorsun konuyor. Ben hep aynı şeyler şikayetçi. Neden <gülüyor> bu kadar çarpıkmışım? Neden bu kadar çılgınmışım? Hiçinde de şarkıydı her şey bu. İşte o hoşlarda böyle bunu düşünebilirsin mesela.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 Ayerli işte buyum excuse me çırgınım çapkinim işte buyum excuse me duyarlı ayerli işte buyum excuse me excuse me you again Gel gidelim senden bakınca Bunlar daha bir şey değil sen gör çıkınca bu şarkıyı dinleyenler bana deli diye bilir dikkat et bu coşkun gence sincap gibi iyi bilir kıç kıç kıç kıç ay chicken işte buyum eşkiz mi duyanlı ayalı Piştir huyum, excuse me. Çilginim, çapkenim. İşte Piştir huyum, excuse me. Düyarlı, ayarlı. Piştir huyum, excuse me. excuse me. Ege, excuse me de. Çilginim, çapkenim. İşte huyum, excuse me. Düyarlı, Piştir huyum esküz mü? Çirginim çarpkınım i̇şte buyum esküz mü? Duyarlı ayarlı piştir huyum esküz mü? Hey kızlar sana kim ver esküz mü? Radyo Tülesi'niz modern sabahlar devam ediyor. Onlarız 2015 çarşamba sabahında. Espriler, şakalar ve çeşitli taklalarla karşınızdayız. Günün gazetelerinin sayfalarını çeviriyoruz. Gündemden öne çıkan haberler. Aslında gündemde geriye geride kalmış haberleri öne çıkarma mücadelesi veriyoruz. Oktay Bey bir kez daha hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, lafı da yedik. Şenol Gün Bayraktan hakikaten de. Hiç, çok özlemişiz hiç, Şenol abi. Hiç özlememişiz. <gülüyor> yok yok Bey. özlemişiz çok özlemişiz. Ee, bir arkadaşımız daha vardı Fahir Bey. O nerede? Kavruk arkadaşımız da şu anda stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hayır, ben abi. biraz özlemişim. Heh, hoş geldiniz. Biraz Fahir özlemişim. Bey. Özlemişiz evet. Bir tek Ege özlememiş galiba. Onda kişisel olayım. bir derdi var benim anlılıkta. Herhalde yani çok muhatap oldu. Ee, tahmin ediyorum o muhataplıkta ne demişler? Ee, çok şey. Ne, çok mu? Çok muhatamda çok hata vardır. Ee, ne, neydi o lafın adı? Böyle? Muhatam. <gülüyor> muhatam, <olmak. gülüyor> muhatam. Muhatam olmak. Muhatam. Çok muhabbet tez, tez ayrılık getirirdi. Çok muhabbet evet. tez ayrılık getirirdi. Ee, zenginin malı köşesine isterseniz girelim. Hazır mısınız? Aynen. O kadar mı diyorsunuz? Tabii zenginin malı e, kimlerin çenesini yoracak? ilerleyen dakikalarda. Zenginin malı, mal mal mal mal mal mal mal mal mal mal mal mal mal mal şıkır mal mal mal şıkır. mal mal mal mal mal mal mal mal mal mal mal mal mal mal mal mal mal mal mal bir kere daha birlikteyiz. mal mal mal mal mal mal mal mal biz zengin olarak mı geldik Oktay yoksa <gülüyor> Mal, olarak <mı> geldik? <gülüyor> Mal olarak mı geldik Hayır ikisi de değil Zürt olarak mı geldik o zaman çünkü burada Başka bir şey gelmedi Biliyorsunuz programımızın bir amacı var Zenginin malı konuşuluyor Hı -hı. Ve bunun üzerine yorum yapılıyor Anladım. Biz de burada Onun yöresel üzerine. bir oyun olan zür çenesini oynayacağız Ege ile beraber ee, Bu arada Oktay ve öncelikle Zenginin malı köşesini uzun zamandır takip ediyorum Gerçekten de güzel bir program evet. ee, Güzel bir, şey. bir program. Programcılık örneği. Ee, umarız uzun zaman devam edilir Olur. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Ee, yine dinleyicilerimizden Türkiye'nin dört bir yanından gelen mektuplar var. Ee, Öncelikle e, 2000'li yıllarda <gülüyor> 2015. mektup almanız bizi e, çok duygulandırdı. Programımızın programımızın formatı gereği e, mektupla mektupla, mektupla çalışıyoruz. Hı -hı. Ben de diyorum o çuvallar ne çuvalı diye. Mektup çuvalı. <gülüyor> Mektup çuvalı. Mektupları açtık arkadaşlarımla beraber. Bu anları sizlerle yaşamak istedim. Çok teşekkür ederim yalnız bırakmadığınız ben için. Ben de zarfları görünce acaba dedim seçmen zarfları falan filan öyle bir şeyler olabilir. Ne diye. alakası var canım onlar Tamamen. Yani karıştırma ortalığı. Din, din, din, dinleyici mektupları ilmiştir. Ortalığı karıştırma. Evet köşemize modern sabahların zenginin malı köşesine. Gelen mektuplardan yalnızca birkaçına bakacağız. İsterseniz, hazırsanız ben ilk mektubu açıyorum. Lütfen, lütfen Oktay Bey. <gülüyor> Sinirle açıyorsun Oktay. <gülüyor> ee, yok, yapıştırmış. Yalayıp yapıştırmış. Bir de bant yapıştırmış e, dinleyicimiz. Bir de mühür koysaymış. İsim veremiyoruz. Evet. <gülüyor> Kimin gönderdiğinin. Ama şöyle diyor. E, İngiliz komedyen ve oyuncu e, Rowan Atkinson. Mr. Bean diye bildiğimiz Mr. diye Netflix, geçer ee, Ay O da mı roket oldu yoksa Oktay? Değil yok. Ha çünkü zenginin malı neyse rahatladım. Roketleyenler köşemiz o, o başka ölen zenginler diye <gülüyor> ayrı bir köşesi var. O, o roketleyen zenginler <gülüyor> diye Onun şey için iç karartıcı bir şeydi yani bazen de yani Gerçekten insanlar umut da oluyor, zenginler de ölüyor diye insanlar kafalarında yani şey oluyorlar. Bazen de böyle gerçekten zengin ama tanınmamış bir takım insanlar ilk önce mal varlıkları veriliyor, sonra da işte bu kadar yıl yaşadı ve öldü diye bir köşe Yani yorum da yapamıyorduk böyle bir. Çünkü ölenin arkasından da çok konuşulmaz. İsterseniz mektuba dönelim. E, dönelim. yoğunlaşalım. program diye. değerlendirmesini yapacağınız önümüzde uzun uzun. Zamanlar var zaten. Evet. evet. Bu ee... adam Mr. and Mrs. Bean filminin unutulmaz oyuncusu olan Mr. Hı -hı. Bean değil mi? <gülüyor> Henüz çekilmeyen o filmin <gülüyor> unutulmaz oyuncusu Rowan Atkinson 18 yıllık otomobilini 8 milyon sterline sattı. Yahu Ege kaç yıllık arabasını kaç paraya satışını konuşturacaklar? 18 beni? yıllık. 18 yıllık. şey hiç Satışta şey çıkmış mı? Trafik cezaları çıkmış <gülüyor> mı noterde? <Çünkü gülüyor> çıkmış. 1300 TL'lik e, trafik cezası çıkmış. Aynısı Ege'nin başına geldi. Değil mi? Hakikaten. Kız Ege anlatsana sen de ben senin yerini anlatıyorum. Yani ben şu anda e, Robin Atkinson'un neler yaşadığını tahmin ediyorum. Araba kaç modeldi? 2006 değil mi? Ha, 2006 model 11 modeldi. yıllık arabasını ben kaç hesahtığını biliyorum. Sırf 1300 TL'de ceza ödedi. Ve çok enteresan... E, 1300 TL ödemiş İngiltere'de. Onu da yani TL cinsinden ben ilk defa İngiltere'de ceza gördüm, duydum. Şey mi Oktay? Ne? Satmış, yeni araba mı almış, takas? İsterseniz evet. mektuba devam edelim. Bir şey daha burada bir virgül koyabilir miyim? Tabii bir Ege bundan sonra sağda solda benim trafik cezam bile yok diye sakın böyle boynunu eğme. Sen 1300 liralık ceza ödemiş adamsın. O yüzden kafanı başını dik tut ve mağrur ol. nerede söylüyordun sen Al benim trafik Al cezam yok diye? gibi. Efendim Dexter gibi, psikopat gibi aranızda dolaşıyormuşum siz masum insanların arasında. 1, e, yıllar boyunca temenni ya? ışıkları, temenni ışıkları diye bir kavramı sen hayatına sokarsan çok özür dilerim. 1300 liralık küçük bir meblanın bu şeyin yanında hiç esamesi okunmaz. İsterseniz Kastamonu'dan gelen mektubumuza devam edelim. Lütfen. Kastamonu olduğunu söylemiş miydim daha önce? Hayır. <gülüyor> Teşekkür ederim. Mr. Bill filmleriyle tüm dünyada üne kavuşan Atkins'ın... Ee, otomobili ne 1997 yılında 640 bin sterlin almış. Sıfır mı almış o zaman? 640 bin sterlin almış. Sıfır. Ve sıfır ve sıfır kredi almış. Almış, Krediyle abi. almış. Hı -hı. Ve 99-2011 yıllarında çok sevdiği bu otomobili kullanırken 2 de büyük kaza, kaza yapmış. O zaman ha, onun hasarlı. değeri düşmüştür. Hasarlı. hasarlı. Boya var. Ben sana söyleyeyim. Boyalı araç şoför yanı kapı. Ondan sonra Parça. tamponlar. Marşbiyerler falan hepsi değişmiş. Bak adam Marşbiyer diye konuşuyor ya. Bundan 2 hafta önce deseydin ki Ege'ciğim Marşbiyer çok güzel Fransız tatlı bir... Futbol bir Fransız futbolcu diye ben düşüneceğim adam. Dingil de değişmiş. Onu dingil da söyleyeyim. Onu da yaptım. 2 hafta önce Dingil desen 8 milyon sterli. 8 milyon. Demek ki vuruklar falan olmasa ondan Vuruk. gidecek. ama tabii ki onları... canım onlar dolu vuruğu. Araç taklığı istediğiniz yere sorun demiş Takla Zaten. yok taklası yok O senin dedin güvercin olur taklacı güvercin Yürüründe bir sıkıntı yok o zaman Yürüründe bir sıkıntı yok Ulan Şimdi Akis. sanayi ağzıyla konuşuyor bana yürüründe akisleri Yürü be Akislerini Oktay yaptırmış Şar şarlmanda bir sıkıntı var mı? Şarlmanı da yaptırmış çünkü şöyle sigorta şirketi Atkins'ına otomobilini tamir ettirebilmesi için 900 bin sterlin ödemiş o tarihlerde hı hı. Ve, ve bu ödeme İngiltere'nin en yüksek sigorta ödemesi olarak da nereye geçmiş olabilir? Ee, <Gülüyor> Şeyleri Anahtar kelimeyi <gülüyor> bulmaya çalışıyoruz şu anda bütün evet. haberdeki. Bir yere geçmiş olabilir. Tarihin en yüksek en, sigorta en yüksek ödemesi olarak, olarak İngiltere'de yapılan nokta noktaya... Öne geçmiş. Geçmişti. Diye. Öne mi geçmişti? Ee. Öne geçmişte olamaz. Makbule geçmiş, geçmiş olabilir nokta. Ah, makbule geçmiş. Makbule. O da bir e, şey olabilir cevap olabilir. Değil değil, değil ama. Değilmiş nereye geçmiş olabilir? Dinlişimizin yazdığı şey o değil. Nereye geçmiş olabilir? Bir ee, sonraki gay, gayda, gayda mı? ne affetmez biz ne affetmez e, ne affetmez, e, affetmez Demet İkin, Akalın Affetmez diye çok güzel bir şarkısı Doğru. var Affetmez İki şey affetmez i̇ki Bir şey, trafik Demet, İki, iki Demet ikinci hatti kralı İkinci hatti kralı şu Pileli Yuma Ne yani o? Nerede kalan bir figür? Eee Çatalhöyük'te Hititler Çatalhöyük daha geniş düşünün. Daha, daha geniş. geniş düşün. Anadolu ev gibi düşünmeyin. Büyük <gülüyor> Anadolu uygarlığı, Frigya, Mezopotamya. Ne onların hepsi? Dünya mı? Dünya da mı? Toprak olarak ne olur? Soyut olarak. Bereketli mi? İlk okul sınıfına girdiniz. En arkada ne şeridi vardır? Mevsimler kaldı. Onun hemen yanında altında üstünde sağda okuma, okuma ağacı. Okuma ağacı evet olacaktı. <gülüyor> oh Sigorta ödemesi olarak okuma ağacına geçmişti diye bitmiş e, Sigo mektubumuz. Sigorta şirketinde Bence, böyle şey var. En çok verenler diye böyle elma ağacı elmalar açılıyor. Orada Atkinson'un elması da açmış. En çabuk kızaran da Atkinson Atkinson! Atkinson. Atkinson. vallahi çok güzel satmış. Bak, demek ki iyi bakımlıydı arabası. 8 milyon sterlin iyi fiyat değil mi? Ya niye sterlin fiyat. sterlin deyip duruyorsunuz? 33 bu 5 ,5 milyon buçuk lira. lira. 33 milyon buçuk lira diyemedim. Kazarlık payımız vardır <gülüyor> diye ben okumuştum şeyde. Demek ki 34'ten açtı 33.5'a indi. Ne diye yazdı acaba ilanı? Mister Binden sağ, sağ <gülüyor> bu, Yok. Mister <sağ gülüyor> satılık araba diye mi yazdı acaba? Ne ne diye diye, yazdı? gizlemiyorum. Gazetede de okumuşsunuzdur. Kazası vardır diye yazmış zaten açık <gülüyor> yazmış. Ay, evet. E, i̇stediğiniz e, ustaya da beraber gösterebiliriz demiş. Efendim hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu söylüyoruz. ve kıdemli olması temennisiyle. Zenginin malı köşesine bu mektupla son. son veriyoruz. Okey. Bugünlük. Ee, bir sonraki bölümümüz ne zaman olacak? Ee, bir, bir sonraki sonra bölümümüz. Ayın gelen çarşamba. Temmuz. Çarşambaya gelen ayın 10'u. Evet. 10 Temmuz eğer çarşambaya geliyorsa o gün. Eğer gelmiyorsa 10 Ağustos çarşamba. O da gelmiyor. Gelmiyorsa yani. 10 Eylül çarşamba. Öyle yani. 2 aylara bakacağız. Olmazsa Ekim'e kadar. Olmadı Yusuf. bakacağız. Olmazsa Ekim'de yapmak mecburiyetindeyiz. Ama tabii. Yani çok güzel bir program olduğunu bir kez daha söyleyeyim. O zaman esprilerimizi, şakalarımızı neden bekletiyoruz daha fazla sevgili dinleyiciler? Ha, hatırladım. Reklam Modern Sabahlar. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tüleşlerimiz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. İlk saatimizin sonuna geliyoruz. 8.56 oldu saatimiz. Ee, dün sabah saatlerinde Modern Sabahların medaille hazırlandığını söylediğimizden beri gerçekten de çok yoğun mesajlarınız oldu. Hakikaten çok duygulandık. Ee, ama sadece eee sizlerin, bizlerin yaşadığı bir duygu, yoğunluğu değildi bu. Sanat dünyasında da büyük bir e, çalkalanma oldu. Biz evet. de biraz e, Orada neler oldu, neler bitti onları görmek için yani Modern Sabahlar e, sanatçıların da çok yakından takip ettiği bir programdı çünkü. Hı hı. E, orada nasıl bir yankı oluşturdu. Onu şey yapmak için sanat dünyasında bir isim şu anda attığımızda bizim devamlı dinleyicimiz Hadi olan tabii kim tabii. var? Abi Sevgili... bir, bir kere yanınıza gelmedi mutfağa. Atilla abi mi aradınız? Evet sana da sürpriz olsun ya diye. Ya ben yine bak son 11 program yani yine konuşamayacağım. Konuşursun artık bu sefer ya. Yani. Tamam bir konuşacağım. Ben yani tamam, bu sefer konuşacağım abi. Alo günaydın Atilla abi. Alo. Alo. Alo. Alo, Alo. Alo. Atilla abi. Alo. Ha ah, Merhaba Atilla abi Ege Kayacan, Fahir Ünç, Oktay Demirci Radyo 3'den nasılsınız? Alo? Alo du duyuyor musunuz? Şu anda duyuyorum evet. Şu anda duyuyorum. Kimle görüşüyorum? Ege Kayacan, Fahir Ünç, Oktay Fahir. Demirci Radyo 3'den modern sabahlar. Aa, Ege, Ege'cim nasılsın? Fahir nasıl? Oktay nasıl İyi, İyiyiz sevindiniz. Atilla abi sağ olasın teşekkür ederiz. Ne, ne var ne yok Ben de e, şu anda tam bir işin ortasındaydım Eczanedeyim şu anda e, evet. Eczaneyi biliyorsunuz abeniz var mı Ne, yok, var. ne, ne oldu e, örtülü abi Şimdi eczaneyi 2-3-4-5-6 ay önce falan e, Kapattım ben e, Aa büyük şey ya A, büyük haber. Nasıl kapattınız abi Kapattık e, her şeyin bir sonu var e, Yani e, kapattık e, Şimdi dükkan boş sandalye var bir tane bir de bazen arkadaşlarım geliyor orada oturuyorum çünkü dükkan benimdi He, ne e, bu... yapacaksınız kira falan mı vereceksiniz yani yok düşünmüyorum kira falan da düşünmüyorum çünkü kiracı da şeyden şey yapamıyorum yani arkadaşlar geliyor dostlar geliyor oturuyoruz çay içiyoruz şu anda da bir yoğunluğu var Topluyorsunuz yani Yok toplandı <gülüyor> bir şey yok şimdi dükkanda Atilla abi biliyorsunuz modern sabahlar 16 yıldan sonra veda ediyor Ya ee... öylemiş duydum çocuklar Yani o Gerçek mi ben onu sizin şakalarınızdan Biri zannettim yine Yok ya gerçek bu sefer gerçek yani Bizde böyle bir şaka yapmak Yani bu tip yani bir, şaka, tam de de. bir şaka Şaka da bu sefer maalesef Şaka değil Tam yani temelli mi bitiyor Yoksa yaz arası mı ...yapıyorsunuz yok, tamam nasıl oluyor? Tamamen bitiyor. Yani Bütüyor. benim Bütüyor. dükkan gibi o zaman. Yani Kapatıyoruz biz ama... de topluyoruz şu anda. Nasıl yani benim dükkan gibi o zaman nasıl alakası yok? Fahri mi dedi? Ege mi dedi? İkinizden biri dedi. Fahir. Ha, ee... Fahir mi? Fahir mi dedi? Üç evet. kişi mi serişsiniz? <gülüyor> ya bir arkadaşımız var sizin en büyük hayranınız telefonunuzla. Oktay ne sanki? zaman şey olsa sizle konuşamıyor böyle heyecandan biliyorsun <gülüyor> <gülüyor> e, <Atil> abi. <gülüyor> Canım benim ya yani heyecanlanacak... E, yani tamamen mi video program? Tamamen mi video da Atilla abi e, Böyle 16 yılın e, Geride kalmış 16 yılın Çok güzel anıları var biz istedik ki e, Bir sanatçı büyüğümüz de Bize e, bu veda Programlarında Bu e, seslensin. Evet. 16 da çok güzel anılarımız var. Biz de bir sizden belki bir şarkı alırız. Hani... Ya çocuklar şöyle şarkı değil de ben e, 16 yıldır gerçekten şu anda duygulandım. E, ben çünkü de anlamamıştım. E, yani duygulandım şu dakika itibariyle. Bir de ben biliyorsunuz duygusal bir adamım. E, Tabii yani sanatçı kişilik sağlığı gerektirir yani. Bu, sözümü kesme. Bugüne kadar e, sizi dört kere falan dinledim ben. Yani e, çok çok yoğun şeyler hissediyorum anılarımı. Siz de yoğunsunuz Biliyoruz. Çok yoğunum. Bayağı da oldu sizi dinlemeye. aslında. Çünkü dükkanda bir şey yok. Çocuklar taşıdık biz dükkanı. Anladım. Yani, Kapattık ama bir alışkanlık yani. olarak her sabah gidiyor musunuz? Gidiyoruz. Yani? İki tane sandalye var burada? Hı -hı. Ee, gelmiş miydiniz siz hiç dükkana? Biz gelemedik. Hiç yüz yüze tanışmadık değil internetten Hı -hı. takip ettim Ama siz beni tanıyorsunuz değil mi? Tabii Tabi mi falan biliyorsunuz ya, yani. Biz yani, abi. E, 16 yıl geride kaldı. Nice anı var. Onlarla ilgili aklınıza gelen bir şarkı var mı yani? Böyle? Ya aslında e, benim pek çok şarkım var. Ee, yani ama bir böyle bir parti yapabiliriz. Erol'a söyleyebilirim ben. Eee Erol? Erol abinizle konuşabilirim evet. Ee, onun için Ayşegül'le konuşabilirim. Ayşegül? Eee Al e, Ondan sonra e, Urşit. Urşit Bey ile konuşabilirim. Ona e, çok yakınızdır. Gelir gider iyi gün. E, o, o yani isterseniz böyle bir şey yapalım. Sanacağım. Eski yapalım. dostlar gibi mi? Neco ile konuşabilirim. Neco. Neco. Yani <gülüyor> sevgili Neco. E, onunla konuşabilirim. Böyle bir şey yapabiliriz isterseniz. Ya onun yerine siz bize bir şarkı söyleseydiniz. Hani bu bu kadar anıları geride bırakıyoruz falan filan. Güzel anılar e, var. Hmm, anladım. Şu anda mı? Şu anda aklınıza gelen sizin anılarla ilgili bir şarkınız ee, anılarla ilgili anıları anlatan e, Aynadaki Sen şarkım var. Onu mu söyleyeyim <gülüyor> yoksa e, Vallahi size bırakıyoruz Atilla abi başka Sonra bir şey mi? Değişik bir şey mi istersiniz? Yani anılarla ilgili bir şarkı olsa ee, Aynadaki, Aynadaki Sen de aslında çok Aynadaki Sen şarkım da çok e, anıları anlatır. E, Ege bir söyledi, Farbi söyledi onu. E, biriniz söyledi. Anılarla Orada da anılar var isterseniz ama bir değişiklik olsun bu sefer anılar. Tamam size bırakalım bir değişiklik olsun ne söyleyecekse Atilla abiye de şey yapmayalım zaten hani süremiz de az. Hani sizi de hep aynı şarkıyla e, şey yapıyoruz gibi olmasın ama e, anılara uygun bir şarkı varsa. Peki çocuklar şöyle yapsak e, isterseniz ben şu anda biraz yoğunum Hı -hı. öğleden sonra arasanız ve öğleden sonra Peki, ben söylesem bunu. Program sabah programı ya yani şey, Atilla <gülüyor> <Efendim de>? abi <gülüyor> Sabah programı olduğunda şu dakikalar Yani bir söyleyin evet. verin gitsin işte aynılık sen de ne başka aynılık sen olabilir Veya başka değişik şarkı olabilir O zaman anılar Anılar, anılar çok, anılar çok, anılar çok anılar iyi geldi. anılar Niye aklına gelmedi ya? Anılar hiç aklımıza gelmedi hakikaten <gülüyor> Çocuklar o zaman sizin için söylüyorum bunu Dördünüz için söylüyorum Üç kişiyiz iş abi <gülüyor> Pardon üçünüz için söylüyorum Anılar, anılar, anılar Hayatımı çallar Beni benden aldılar Gençliğime Anılar, anılar, anılar Hayatımı Yeterli. çallar Yeterli Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar. Radyo küresiniz Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler mesajlarınızla hakikaten çok duygulu dakikalar yaşıyoruz. Mesajlar gelen telefonlar bazılarında biz arıyoruz. Bakalım kimi aramışız? Bakalım dediğim buyurun dinleyin hemen görelim. Ne atta ne eşek o lezzet altın satırna Et pahalı diyerek bozma asabı.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 Alo Demircan abi günaydın Alo. Merhaba ne haber şaşırdın mı sabah sabah arayınca Alo Alo Demircan abi Alo Ege. Unuttun sen canlı yayına bağlanmayı ya Vallahi çok şaşırdım ha ne yapalım Siz Kıbrıslı mı oldunuz Bir zaman içinde Ne, ne yapalım ne yaptınız Ne yapalım Demircan abi işte espriler şakalar Kalkın. Siz ne yapıyorsun Hayat bir bir devam ediyor Demircan abi birlik ve beraberlik içinde. Hayat bir bir mi bir puanlar razı mısın peki? Ben onları çok anlamıyorum ya puan <gülüyor> Pu puan ya da puanlar almaya geldik. Ya nerelerdesiniz? Neden hiç sesiniz çıkmıyor? Arkadaşların ne yapıyor? Eğiler mi? Çolukları çocukları oldu mu? Okullara gitti mi? Ne yaptınız? Valla baya bir şeyler oldu Demircan abi. Zaten bir buluşalım arada neler oldu yıllar içinde onları şey yapalım. Siz ne yaptınız bu kadar zamandır? Şu anda duyuluyor mu benim sesim radyodan yoksa sen öylesine mi aradın? Duyulur Demirci yayına giriyoruz dedim ya zaten en başta bağlanmadan önce. Ha yayında mıyız? Evet yayındayız ha. Ha ben bir süredir sizi dinleyemiyorum. Biz Kocaeli'ye taşındık. Aa. Evet biliyor musun Kocaeli? Kocaeli İzmit demek. Nasıl Sakarya Adapazarı gibi Kocaeli'de. Demircan abi çok teşekkürler böyle e, gelişmeleri sizden her zaman aldık bir tane gelişmeyi daha almış olduk çok güzel hakikaten Demircan abi peki Pe Pek çok zaman karıştırılıyor Kocaeli mi İzmit mi Gebze mi Karamürsel mi ama Kocaeli'deyiz merkezdeyiz hele. hem İstanbul'a yakın burası hem de ucuz daha ucuz daha mantıklı diye düşündük geldik buraya geldik yerleştik Peki şey ne derler ondan mı bıraktınız siz bizi aramayı? Göçtük yani buraya, göçtük. Anladım onu da ondan. göçtük, anladın mı? Anladım demircan abi. Ee, programda uzun zamandır yoksunuz hani arama sarılma da oldu, araya böyle bir soğukluk girdi falan hiç İ haberimiz yoktu. Niye gidildi? Şimdi şöyle oldu, biliyorsun ben biraz futbolden soğudum Evet biliyoruz. Ama tabii ki hayattaki yükselişimiz engellenemez. Evet ne oldu peki N nereye yükseldiniz? Şimdi. Ya çok da vaktimiz yok hani böyle Geride kalan yılları bir şey yapalım Ne güzeldi falan gibi konuşalım diye aradık Ben biraz kendimden bahsetmek istiyorum Eryaman'da bir evimiz vardı Biliyorsun güneş almayan bir evi vardı bizim Bu iki Kiraya verdiğiniz ev Siz Çiçek ablanın öbür evinde oturuyordunuz çünkü. Çiçek ablanın öbür evinde oturuyorduk Bahçeli'deydiniz Evet oradan Eryaman'daki eve geçtik en son Güneş Na... almıyordu sonra tekrar oradan geri ya çıktık Bahçeli'yi kiraya mı verdiniz odana Bahçeli Kiraya verdik sonra güneş almadığı için Eryaman'dan tekrar Bahçeli Bey'e geri Görüsün geriye. Eryaman'da o inşaatta yaptırdınız mi bu. İnşaattan girdiğimiz ev. Evet doğru valla bravo. Tamam, onu, onu çünkü biz yayında 4 hafta falan konuşmuştuk hatırlıyorum. Haterin kiracı bulma aşamasında orada değil mi? Kiracı bulalım diye, değil mi? Valla bir 4 hafta kiracı ondan önce arsayı veriyoruz falan hisseli arsa diye bir şey hatırlıyorum ben. Allah kahretsin o Nihat'ı. Nihatı hatır Nihat Nihat'ı hatırlamıyorum demiş canım. İstanbul'da i̇şte bu, bu Eryaman'daki kiracı. Çıktan ha kiracı. Herif, herif çıkmadı, baya bir onunla uğraştık. Sonra mahkemelik falan olduk. Ondan sonra Çiçek ablam biliyorsun düzenli işi olan birisi kendisi. <gülüyor> İstanbul'dan teklif geldi. Ya o benim hatırladığım e, Avrupa Birliği işleri falan yapıyordu. Çevirmen olarak çalışıyordu kendisi. Evet, tamam öyle. İstanbul'dan gelince İstanbul'a dedik göçelim mi? Göçek mi İstanbul'a? E biliyorsun bizim karamız var. Evet E zira hala bizde maymun. Demircan abi. Dört bu... kişilik bir çakirdek aileyiz. Kara e, doğduğunda e, hani kırmızı gözlüydü, ayakları kıllıydı hatta keçi bacağını benziyordu. Evet. Ben şey demiştim, bu şeytanın dünyaya gelişi falan demiştim. Ne oldu o yavrucak o, Vallahi Valla kara şimdi aynı bana benzedi. Aynı bana benzedi. Çocukluk biz benzeme olmasına bana benzedi. Yani bana benzedi derken insanı mı benzedi yoksa iblis geldi iblis mi gidiyor? Valla orasını sana bırakıyorum garip. <gülüyor> <gülüyor> 7 yaşında mı? 10 yaşında mı bir şey şu anda benim oğlan. Hı hı. 7 8 9 falan o aralar bir şey. E onun da eğitimi iyi. Yani maşallah. Okula falan gidiyor mu? Gidiyor gidiyor. Gidiyor. Kocaeli'de burada bir okula gidiyor. Mahallede. Aha. Şimdi İstanbul'a değil de gerçin geriye biz Kocaeli'ye geldik. Hem ucuz hem İstanbul'a yakın. Zaten İzmit'le aynı şey Kocaeli. Biliyorsun nasıl Adapazarı Sakarya aynı şeyse. Anladım Demirci abi. Bir güzel bir anılardan falan bir şeyler yapsanız. Şey anlatayım. Nihat'la olan anımızı <gülüyor> anlatayım mı? Eryaman'daki eski kiracı. Allah belir! onu yatın. Yani şey olarak hani bunca yıl beraber falan yani modern sabahlar bize çok şey ifade ediyor. Dinleyicilerimize de öyle şeyler. Dünden beri gelen mesajlar falan filan hepsi bizi çok duygulandırdı. Sizden de böyle biraz duygu dolu cümleler falan gibi bir şeyler. Ha, bir kere bir hatırlıyor musun? Anladım. Anılardan bahset diyorsun. Evet. Bir anın var mı diyorsun yani? Evet evet. Bizde anı çok ha. Tamam işte onlardan bir tanesi hani o kadar zaman beraber program yaptık. Biliyorsun bir kere Altın satın kasabı şu anda Kocaeli'ye geldi o da. A -a. Bizim Kocaeli'de olmamızın bir şeyi de odur. Etimizi burada bedava alıyoruz. Aynı şekilde aynı kalitede hizmet vermeye Kocaeli'nde yani İzmit'te. Nasıl? Aynıysa çok... işte. çok... ne? Yani reklam zaten senelerce yaptığınızda orada değil bu. bir Bu reklam değil. Aynı şekilde kredi kartı geçmektedir. Tamam çok güzel. Evet bir anı dediğiniz Kocaeli'nde Et anısı mı? Yok hayır Ankara'dayken altın satır aile kasabı Daha taşınmadan önce Geri evet. geriye gidiyorum zamanda O zaman bir kere gitmiştik de Hani bir görüşelim Bir sponsorluk olabilir Para verebilir mi et verebilir mi Falan filan diye hatırlıyor musun onu hatırlıyor Sen sen dükkana girerken ben sana Arkadan bir tane kelime taktıydım Hatırladın mı onu Yere kapaklındandın düştüydün Elinin üstüne de Elinde burkulduydu gülmüş gülmüştü Hatırladın evet, mı O gün çok üzülmüştüm Çok canım yanmıştı Yıllarca da sizden tiksinmiştim ama bugün geri dönüp bakınca Hoş bir anı gibi Senin üzerinde o şort vardı da Bacan da sıyrılmıştı da. Onu şey yapmıştık. Hatırladın mı? Hatırladım demiş abi. Kütürüğümle onu şey yapmıştım. Temizlemiştim evet, kenarlarını. Doğru bir de maymunu üstüme koymuştunuz. Ha zir, maymun değil. Zira oğlum onun adı var. Yani işte. Zira zira da ellerinden öper bu arada. Valla o ne yapıyor? O da valla ne yapsın abisi? Yani devam ediyor. Hop. Şimdi Kara okula gidiyor. Evet. Çiçek İstanbul'a gidiyor, geliyor. Zaten burası bizim olduğumuz yer İstanbul'a çok yakın. Biliyorum ucuz kiraları da ucuz İstanbul'dan. İstanbul şürgün. Anladın mı? <gülüyor> Hele benim gibi çalışmayan adamlar için şürgün yeri. O yüzden gidiyor, geliyor. Biz zirayla gün boyunca beraber kalıyoruz. Gün boyunca Allah ne verdi artık. Yani Bazen bu... parkta bahçede, bazen evde artık ne var <gülüyor> o, o sıcaklığı koruyorsunuz yani Sıcacık zaten. peki Demirci abi çok teşekkürler sesinizi duymak hakikaten çok iyi geldi moral verdi bize hatırladın mı sana çelme taktığımda hatırladım Demirci abi anıyı. Ay benim sonra yerde yatarken ne yapıyorsun falan derken de tepeme maymunu koyuyordunuz onu hatırlıyorum maymun dersin. değil zira ee, çok teşekkürler Demirci abi arayı soğutmayalım lütfen soğutmayalım biz zaten sıcajız her zaman modern sabahlar sabahlar. sabahlar. Aynısını yaptık Bring sevgili dinleyiciler. Küçük bir bölüm aynısını yapabileceğimiz şarkılardan sadece biriydi. Single devam ediyor. 9.33 oldu saatimiz macera dolu çarşamba sabahında. Evet, kulislerden biraz haberler taşıdınız. Eee evet, şu taşıdık. anda Hı -hı. kulisleri kaynıyor. Daha çok sıcak seçimin geride kalması nedir? Kulislerde şu anda konuşulan şeyler Evet kulislerde neler yani, konuş başka şey de konuşuluyor olabilir ama vereceğim sefer kulislerden Evet söylüyorum. yani Kulislerden onun baştan şeyini verelim herkes için falan diyor ama yani Tabii ki herkes bir belirsizlik içerisinde Evet ne olduğunu anlu serenay mı tartışması vardı öyle bu tartışmayla seçime gittik ve Anıl Elen'de dengeler dün tamam Anıl'ın elenmesine borsa bir tepki verdi ama e, Bugün dolar da bir şey... bir yine alacalı bir seyir e, izleyecek <gülüyor> gibi gözüküyor Alacalı bulacalı diyorsun e, Falanlı filanlı bir seyirle borsada İstanbul borsası da yine seyrine devam edecek Sonuçta Anıl'ın şey lafını ben duymadım ama öyle bir lafı vardı diye, e, biliyorum Yani e, burada iki seçim yapacaksınız ee, kaos ortamı mı? Hı -hı. Yoksa... Adada kaos mu? Yoksa istikrar mı diye? Vallahi ee... kaos ve enerki dedi. <gülüyor> Anıl gittikten sonra bir kaos ortamı oldu mu adada? Ee, bildiğim kadarıyla olmadı. Olmadı. Merve çok üzüldü. Merve Aa. çok üzüldü. Ağladı. Ha, hiç bilmediğimiz bir konu hakkında ee, hakikaten de öğrenmeye çalışıyoruz. Sen de duygusal yerinden veriyorsun. Hiç heyecanını anlatmıyorsun. Hani mendili koydun mu? Tam o koyacaktı düştü başa döndü falan. Yalan anlatmıyorsun. Hep özünü anlatıyorsun. Iı, özünü anlatıyorum. Ben özet geçmeye çalışıyorum. Anımdan bir ha, açıklama geldi mi? Sonrasında. Ben işte, bekliyoruz? Bir açıklama gelmedi Gelmedi mi? Gelmedi henüz. Anımdan bir açıklama. nasıl gelmez ya? Ömer yani, yani bir konuşması lazım. Bir şey yapması lazım. Maalesef. Yazılı bir açıklama falan da mı gelmedi? Yok yazılı da Allah gelmedi. Allah. Bekliyorlar herhalde. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Demek ki kendi aralarında konuşuyorlar olabilir. olabilirler. Kesinle öyle, şey öyle bir şey vardır. Yani. Buyurun efendim neler oluyor neler bitiyor Efendim beynimizden bahsedelim biraz da değil mi Beyin önemli bir şey en önemli organlarımızda Bütün organlarımıza biz eşit mesafedeyiz Pankreasından safra kesesine Dalağımızdan böbreğimize Bizlerken modern sabahlar olarak tabii, Modern sabahlar ailesi olarak e, Kalbimizden beynimize Değil mi? En yani ben vücudum... sadece böbrek. Olur sadece böbrekte Hayır. vücut döner mi ya? Dönmez. Sadece suları içti böbreklerim onları çok güzel işledi. Ya böyle bir vücut olabilir mi ya? Sen Hı. ne zannediyorsun insan vücudunu? Sadece böbrekten oluşan bir şey olabilir mi? Hayır böbrektir. Vücudumuz kesesidir. sadece Bunlar... böbrekten oluşan bir bünye değildir. değildir ya. Sadece vücut, bütün Böbrekti organlarıyla bir arada bir kıymet. Ya biz burada model sabahlarda şeyi konuştuğumuzu hatırlıyorum dirsek. Dirsek hakkı yenen bir organdır. Organ mıdır? Dirsek Hayır, Hayır var. bir şey vardır. Ama yani hakkı ödenebilir mi dirseğin? Bu aynı bir şey patetesin hakkı miydi? ödenebilir mi? Koltuk altı yani bugüne kadar koltuk altından tut, parmak arasına kadar, ayaktaki parmak arasına kadar e, vücudumuzun en ırak organı olan parmak arası. Nereye ırak? E, yani gözden ırak. Gözden ırak, ayakkabı yüzünden. <gülüyor> <gülüyor> doğru, gözden ırak doğru yani. Yani, yani gözden ırak... Hepsi ayrı ayrı, kıymetli. kıymetli. Evet. Ayrı, kıymetlidir. E, Kanada'daki Montreal Nöroloji Enstitüsü ki bizde nasıl ki şap Enstitüsü var. E, Kanada'nın da e, nöroloji Enstitüsü var. E, bilim insanları... denklik. denklik var mı? Var Aynen bir var var. var. Yani, eğer mesela sen burada ŞAP Enstitüsü'nde çalışıyorsan ve Kanada'ya gittiysen Belgen olarak, varsa, belgen hop, varsa gün Başlıyorsun ya da Kanada'da Kısım olarak e, Kanada'da nöroloji Enstitüsü'ndesin buradan geliyorsun Ya ŞAP Enstitüsü'nde <Gülüyor> ya da Devlet İstatistik Enstitüsü'nde Çalışma imkanına sahip olabiliyorsun enstitüler arası geçiş kartı gibi evet. Devlet İstatistik Enstitüsü Kapanmış olmasına rağmen, rağmen. rağmen Türkiye İstatistik Kurumu olmuş olmasına rağmen Oradan gelenleri Devlet İstatistik enstitüsü Özlük haklarını korumak sürekliyle oraya gönderiyorlar. Aynen. E, ayaklar gibi beynin, e, şimdi ayaklardan tut, e, beyne kadar bütün organları incelediler ve e, gözlükler büyük e, fakat e, beyin de büyük. Neden? Şimdi sabahları kalktığımız zaman bizim neyimiz uzun oluyor? Şimdi ee, tabii ki yayında yani yayında, boyumuz bu, boyumuz biz derken yani yine modern savaşlara alışkın olarak söylüyorsun insanlık adına koy. İge ve Oktay olarak bizim mi soruyorsun? Bazıları tüm İnsan... boyunca koruyor uzunluğu. Bazıları sabah öyle bir kısa bir sürede yine uzun. Çapak olacak. mı Fahir? Çapak değil. Uzun. Çapak uzun. Yani uzun çapak. Tabii çok kısadır ama yine bir uzunluğu vardır. Tabii ölçekersin oradan böyle hafif böyle eee sülük sülük yaparak çektikçe de uzar. Yine tabii çektikçe uzayan e başka uzunlar başka falan uzun filan uzun da olabilir. olabilir Sabah uzun olan şeylerimiz Saç desen, ee, Saçlar değil Akşam yattık mesela böyle Oo, Çok güzel yattık Sabah, sabah doğru sabah bir, sabah, ya, Akşam bir ölçüm yaptık Sabah biz kalkmadan ya, hatta böyle, Akşam yatarken bir ölçüm yaptık Evet. Sonra sabah kalkar kalkmaz bir ölçüm daha yaptık İkisi arasında ha, gayet var. Tamam buldum ben Dil mi? Çünkü dil Tatlı, dil tatlı yılanı deliğinden de çıkarır, çıkarır. Ama eğer çirkin Efendim? kullanırsan dilini yani yılanda, pek, yılanda, yılan da Yılan çıkar. Hiçen bilir. Yani Hayır, değildi, değildi. Değil. Başka bir organımıza kayalım. Başka bir organımıza. Başka. Organ diye düşünmeyelim. Komple diye düşünelim ya. Ha, komple. Elimle de gösteriyorum size. Beraber diyorsun yani be, diyorsun. O elinle gösterdiğin şey şey mi? Ortalama ölçüsü mü yoksa sen kendine göre mi düşünüyorsun? Ya bütün insanlık için düşünüyorum. Ortalama insanlık için düşünüyorum ya. Bana, ben de bir ortalama insan, yani. insan olarak. <gülüyor> da biraz geldi. Yani bir insanın bunu kaldırabileceğini düşünemiyorum ben. Ben de kaldırabileceğim. <gülüyor> değil mi yani? Yok, o, bu, bu, biraz biraz araştırırsan. Şöyle diyelim. Şöyle. de değil de tek parmakla da anlatalım. Yok, Bunu azmedan insan da olur da. Yani azmedemeyen de olur. Azmedemeyen de, de olur. <gülüyor> azmedemeyen de olur. Şimdi yapılan araştırma arkadaş sabah dini kattığımızda boyumuz uzun olur. boyumuz 1-2 santim oynar mı? Oynar akşam yatıyorsun e, ne oluyor omurgaların arası ne yapıyor ulup diye bırakıyor kendini evet doğru, doğru bırakınca otomatikman yatay durumda bir gevşeme sen oluyor sen mesela kaç boyundasın normal 86 86 sabah, sabah 95 90-95 tamam korkunç rakam ya iyi attın iyi dinlendin öyle İki. yani hiç dolanmasam Boyumu ölçüp yatsam ben daha belki daha da uzayacağım. Belki de. Belki de. Belki daha da, uzayacağım. Belki daha da uzayacaksın. Ama sadece büyüyen e, boyumuz mu? Hayır. Kulaklar da. Yaşlandıktan sonra kulaklar ve büyümeye burun, devam ediyor. Burun da aynı şekilde. Burun Bak, da büyüyor. Burun ve kulaklar büyümeye devam ediyor arkadaşlar. Göz bebeği mi Fahir? Değil. değil. Sen boy dedin ama. Göz bebeği de çıkıyor. Şimdi çünkü... sabah kalktın bir şeyler yedin değil mi? Aç aç, aç, tamam. aç açına evden çıkacak değilsin. Tamam. Ne oldu? Mideye gitti. Kan nereye pompalandı? Mideye. Mideye. Mideye. Mideye pompalandı. Mim mideden. Hazmettin. Tamam. Şöyle bir hafif sıkışıklık hissettin. Lavaboya gittin. Tamam. Orada. Ellerini yıkadın. Sen tamam. sağ ben selamet. Ellerini yıkadın çıktın. Tamam. Ne oldu? Şimdi kan. Yine nereye döndü? Kalbe. Kalp nereye pompalıyor? Beyne. Beyne, Beyne. Beyin ne oldu? Aşağı çalıştı falan. beyin oldu? Çalıştı, ç çalıştı tamam ana nasıl çalıştı? İyi çalıştı. Çalışıyor. <gülüyor> <Çalıştı. gülüyor> ya benim, benim <gülüyor> <modellerim> <gülüyor> diye Kafa çalışması. Kafa oldu. Ne oldu beyin içine kan pompalanınca beyin ne Biraz oldu? Biraz şişme, şişme yaptı. Şişme yaptı. Ne yaptı? Büyüdü. Büyüdü. Büyüdü. oldu. Büyüdü. Yani kapalı kaplar kanununu bir kez daha burada hatırlamış olalım. Sabahları kalktığımız zaman piyesi. Beynin hacmi. Beynin hı hı. hacmi hani diyorlar ya nedir bu adamın beyninin hacmi işte burada da, diyeceksin ki sabah mı efendim diyeceksin akşamın mı diyeceksin yüzde on yüzde on beş gibi ciddi oranlarda bir artış gözlemlendiği ortaya o, çıktı o kafanın iyi çalıştığını göstermiyor ki öküzün de beyni büyükmüş Misal ama olarak söylüyorum mi? yani M erkek beyin kadın beyinden büyükmüş mesela. Öküz olmak için bir prens'e ihtiyacım yok. Ben öküzün kızıyım demiş ama o da var. <gülüyor> Bu mı demiş yani oluyor. öyle bir şey. Ee, ama, ama gün yani... gün içinde ta yukarıda kalıyor ya beyin. Ne no, oldu oradan kan Bazen benim aşağıya da iniyor biraz. Bizan bir şeye amuda Kafamız çok çalışacak mı? Yoksa yani beynimiz mi? Beynimiz kafa büyüyecek. çalışmıyor işte. Çalışma ile alakası yok. Beyin alakası yok. Beyin büyük. Onun bize faydasını. Yani büyük beyni diye geziyorsun ya. <gülüyor> Hiç öyle gezmemiştim bugüne kadar. O da sana bir şey olsun, bir jest olsun yani. Bay çok teşekkür ederim. Teşekkür, teşekkür ederim. Beyin büyüklüğü önemli değil. Nasıl kullandığımız önemli. Yani doğru? Önemli Beyin olan beynin olan, olan. Boyu işliliği. değilmiş, işleviymiş. Reklamlar falan fıstık. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Merak etmeyin, merak etmeyin, bu değil. Gündemdeki gelişmeleri dinleyeceksiniz, sevgili dinleyiciler. Bir iki telefonla konuşmamız zannettiğimizden uzun sürdü. Yeniden gözyaşlarımızı silerek stüdyoya geldik sabah sabah. Ve e, hakikaten bunu gerçekleştiremeyen arkadaşlarım olduğunu da biliyorum. Görüyorum, seziyorum. Neyse canım, yani sonuçta programın son dakikaları da ben kendi kendime de değerlendiririm. Bir güzel e, gelişme var sevgili dinleyiciler programımızın son dakikalarına geldik ama hemen söyleyelim yarın sabah yeniden beraber olacağız esprilerimizi şakalarımızı devam ettireceğiz 25 Haziran'a kadar benim gönlümden geçen bu veda e, duyurusunu erken erken yapmamızın sebebi bu geride kalan yıllardan sonra e, şu kalan e, programlarımızda böyle hem eskileri analım biraz hüzünlenelim bir taraftan da gülelim yani kalite bir Avrupa filmi gibi öyle hani düz komedi değil biraz böyle hüzün var içinde ama çok konuşmalı, e, çok konuşmalı kahkahalar var falan ki. yani bu son e, programlarımızı kalite bir Avrupa filmi gibi düşünüyorum. Örnek de gelmiyor çok seyretmiyorum ama ee, duyduğum kadarıyla Macar sineması mı? Macar sineması olur böyle eski İtalyan filmleri falan gibi böyle bir Çünkü, kalite yani. Macaristan'ı biliyorsun iki tane önemli kalemi vardır. Bir salamı, iki sineması. Doğru. Bu da Peştede ee, var yani, Cebimde 3 yani, elma var diye bir Oscar filmi seyretmiştim ve hiç altyazıya ihtiyacım kalmamıştı. Çünkü e, Mucadjada aynı, da aynıydı. aynı. Bütün aynı. film o diyalog üzerine mi kuruluydu. En kritik anı yani <gülüyor> genel olarak takip ettim. Tam gizemin çözüldüğü yerde adamın cebinde ne var filmde? Onun He, o muydu? cebimde 3 üç, üç kucuk kucuk elma, elma, elma var diyordu ve o da Türkçe olarak anlaşılmıştı. Çok güzel. Yani teşekkür ederiz. O şekilde devam edeceğiz 25'ine kadar. Kalite bir Avrupa filmi <gülüyor> ayarında devam ediyoruz. Buyursunlar efendim. Bak ya kalite filmi dedin. Kalite diye bir filmin sonunda buyursunlar diye bir şey geçer mi arkadaş ya? Bak bu film ya. Alpa, Alpa geçer film geçer. <gülüyor> Adamın o en başta Adam geçer dedi. Adam en başta onu düşünerek söylemiş. Siz de seyretmediğiniz için o rahatlıkla konuşuyorum geçiyormuş yani. Ben Abi bu filmlerde böyle şey oluyor mu diye sordum. Olur dediler. Serbest yani. Hmm. Buyurun efendim. Ne oluyor? Ne neler bitiyor? oluyor? Neler bitiyor? Oktay Bey kulisler neyi konuşuyor? Kulisler neyi konuşuyor Oktay? Hakikaten. De. Evet, sonunda e ana akım medyada bizim tarafımıza geldi. Aman dikkat diyor. Gazeteler bugün karettalara aman dikkat demişler başlık bu. Eee ne, ne dikkat edelim? Tabii ki dikkat karetle, edelim. Karetle. Yani onlar yumurtladığı zaman onların üstüne güzel tel kafesler koyuyorlar ki yumurtalara şey yapmayın falan filan diye. Serap hocamız açıklamış. Ee, kimdir Serap hocamız? Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü. Profesör Doktor Serap Ergene. Demiş ki dünyada birçok özel koruma altında olan deniz kaplumbağaların yumurta bırakmaya e, başladığını hatırlatarak duyarlılık çağrısı yapmış. Bastığınız yere dikkat edin demiş. Tabii Bas, basılıyor Ak mu ya onların yumurtalarına? Ya tabii şimdi onlar gömüyorlar basılıyor ya. Basılıyor değil mi evet. Yumurtayı gömerek saklamak da bana Yer çok bu... mantıklı gelmiyor. Yani doğada bazen bazı şeylere çok şaşırıyorum da karetta karettaları da yani onlar seni yavruların sen orayı niye eşeleyip oraya bırakıyorsun? Gömme bence en güvenli şey. Sen şimdi bir tesi penguenlerde... altında olsa, bir teneke altında olsa, ne yapacaksın bunu? Bankaya mı gidiyorsun? Doğru, gömücen. Doğru, tamam, doğru mantık. Bankaya mu? güvenemem. Ki. Ama penguenleri göz al, bak penguenlerde ne Babaya yapıyor? Baba'ya bırakıyor. Baba'ya bırakıyor, baba taşıyor. Babadan Penguenlerin alıyor. olduğu yerde de çok insan yok ya. İnsandan bu ya, en çok insan, şey. İnsan faktörü mü diyorsunuz? İnsan diyorsun o, faktörü, insan faktörü doğru, doğru. Yani baksana kaplumbağa yumurtlamak için kumsala çıkarken insan gördüğü zaman vazgeçiyormuş. Ya ama insanda bir kumsal şeyi ben. var. Herkeste bir kleopatra plajı hastalığı var. Dayanamıyoruz insan olarak, insanlık olarak. Bir kum görünce hemen foraydayım, oraya gireyim, şey yapayım ama diyorum. Ama insanın yani şeyleri var, alternatifleri var. Yani orası da kaplumbağa yeri olsun. Yani bir en, en azından kaplumbağa çıktığında çünkü kaplumbağanın yumurta bırakması onun en mahrem anlarından bir tanesi değil mi? Sonuçta Bir doğum gibi bir, şey. bir kere konsantrasyon, konsantrasyon gerektiren bir şey. E, tamam biz e, yumurtalara dikkat edeceğiz diyorsa o sırada saklan Ondan sonra çık sen gene üst, kaplumbağa yumurtasını bıraktıktan sonra zaten benim vazifem bitti diyor. Ya bırak onları girme yani bir kaplumbağa plajı özel olsun e, bir 50 bin tane e, plajımız var. Yani her tarafta bize olacak diye biri kaplumbağa plajı olur öbürü Akdeniz Foku plajı olur. Kaplumbağa plajı olursa bu sefer esas meraklısı olacak. Zaten ama ya, görmeyin gözlemlemeyin demiyor Serap hocamız. Ha, bakarak olur Hı -hı. ama. Gimeyin diyor ki bu mucizevi ana ki bu mucizevi an olarak tanımlanmış. bak bunu. Doğum mucizevi bir olay. Tanıklık evet. etmek isteyenler sessizce en az 10 metre uzaklıktan izleyebilirler bilirler bunu demiş ama Abi. böyle dibine kadar gitmeyin ya da özel alan. Ama özel alan zaten Oktay özel e, alan. Yani sen nasıl böyle insanlarda özel alan var böyle yarım metreden ben senin burnunun dibine gelsem. Yani şey diye. Bunu düşün. tuvalet Adam. gibi düşün. Evet. İnsanlardaki tuvalet gibi. Kadın İnsanlar. doğururken gidip şey yapmak gibi. Yani. O bir, da heh. o daha direkt örnek. Ya da lavabo da çok güzel bir örnek. Lavaboya gittiğiniz zaman bir 10 metre mesafe istersiniz zaten hani lavabolarda direkt ee, evlerimizde de var ya böyle bir girizgah kısmı var yani 3 aşağı beş yukarı en yakındaki insanlar yaklaşık 7-8 metre uzakta Serap ki Hocam dağ... çok güzel söylemiş. 10, 10 metre bunun <gülüyor> 10 ideali. Çok İdali güzel dedim. Ben. 10 metre bunun ideali. Evet. çok güzel dedi. Ege mi dedi? Fahim sen mi dedin? Kim dedi? Biriniz dedi. Yani bir şeyi saklamak için gömmek en güzel yöntemlerden birisi. Ben yıllardır Ben üstünde taşımayı tercih böyle. ederim. Açık söyleyeyim yani e, Oktay a, Gerçi sizde de öyle şey var. Yani mesela bir altının varsa üstünde taşıyacaksın. Cebinde taşıyacaksın. <Gülüyor> bir ziynet eşyasıysa elbette ki yani, Nerede taşıyayım? Gömeyim ki. mi? Bileğimde mi taşıyayım? Veya bir blenz ama düğünden sonra gelen altınları mesela nasıl kutularını başka bir mahalleye atıyorsan altınları da başka bir mahalleye gömmen gerekir. Oraya işaretini koyarsın, bir define haritası yaparsın. Ondan sonra o Ve bu. çocuklarına, onların çocuklarına bir şekilde bir yere başka şey... mahalleye atıyorsun. Evet. Anlaşılmasın diye Oktay. Ben, ben şu anda Ahmet Hakan gibi soruyorum size. Aslında cevabı biliyorum ama hırsız Hırsızlar... Soruyorum yani. Neden başka mahalle atıyorsun? Şimdi mesela sen evlendin. Hırsızlar evlendi. çöpleri karıştırdıklar. Ev, evlendin tamam evet. mı? Evlendi. Şimdi sana geldi çocuğu, şeyin, çocuğun oldu. Tamam. Ha, bir sürü şey geldi. Evlendiğinde de geldi. Çocuğunu geçtim hadi. Evlendi bir sürü altın geldi. Şu anda benim zan altında bırakıyorsun. Yok hesap Kutularla keselerle altınlar, altınlar. Tamam geldi. sayım yaptın, Excel tablosunu hazırladın. İşte kimden ne geldi? Kimden ne geldi? Diye. Manyak gibi bir şeyim ben. Manıaksın. Yani? Ruhsatlı. Es tablodan haricim. zaten belki karşılaştırdık. Excel tablosunda. Biz ona ne takmıştık? O ne geldi? Ne geldi falan. diye. İşte. Tam manyağım yani. Ee? Hesap döküm işlemleri kağıt üstünde yaptın. Çok güzel. Tamam. Şimdi orda bir tarafta altınları çıkarttın. Kaç Alt... tane çıktı? İyi altınlar. gelmiş mi? İyi gelmiş. Fena değil. Tamam. Bir 25 bin liralık falan bir altın. Omar, Fena değil. İdare güzel, eder. güzel abi. Şimdi bunları altınları bir tarafta. E bir sürü de kese var, kutu var, kese var. Kutu var. Nazar boncukları var. Falan hepsi var. birbirinden Altınlar farklı. Altınlar zaten bir arada durmak ister. Keselerle durmak istemez. Tabii. Hepsi bir arada altın durmak ister. Altın altına değecek. Altınlar büyük. Altın altına değmeden altın altınlığını hissedemez. Doğru. Yani. Tamam. Ondan sonra aldın kutuları. Sen Güzel keselerden ki, bir tanesinde topladın hepsini. En büyük kesede topladın. Aldın o kutuları nereye attın? Çöpe attın. Hangi çöpe? E, dedi, geri dönüşüme, dönüşüme, diyelim dönüşüme, attın, dönüşüme atın, tamam. geri dönüşüme geri dönüşüme çünkü oradan alsınlar içlerini tekrar doldursunlar falan e, <gülüyor> geri dönüşüm altı. dediğimiz bu zaten evet merdiven altı imalathane gibi düşün tamam gece oldu şimdi gece oldu Hı -hı. akşam şey hırhız geldi. geldi yani hırhız geçiyor nereye, nereye Nereye? yürüyor sokakta yürüyor Sokak, hırhız tamam. kendine avarıyor bakıyor böyle aman Şuradan o eve mi girsem şey. şuraya mı girsem falan de tam Hangi çöpün yanında geçerken böyle çöpün kenarından böyle bir şey sarkmış kese kese kese kese gibi bir şey hırsız duyar onu aa bu diyor ne diyor Abi bakıyor altın. Abi bakıyor kutular, altın keseleri. Hepsini bir iştahla Benim açıyor. Benim baktım keseler. Evet. Bir iştahla Allah, Allah falan derken hepsi boş. Aa, en başta kırıklığı. diyor ki kesede altın buldum. Belki hırsızlık yapmama gerek kalmayacak ama, ama boş, bakıyor ki mi? boşa çıkıyor hayat. Tamam, e, bu sonra... durumda ne yapıyor adam? Diyor diyor. Hır... diyor ki bu demek ki bu civarda bir evde altın, altın var. Tamam. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Elinde spreyini alıyor. Tamam Eline, sprey, sokak ne? sanatçısı mı aynı zamanda yok yok, yok öyle değil sprey, uyutma spreyi kızların sprey. en büyük şeyidir spreyi sıkarlar sprey ve dedektör sprey. Ha, tamam. Ondan sonra, sen bunu gel şimdi, arıyor bakıyor evin civarındaki şey çöpün civarındaki evlere bakıyor ha. zaten altın olan ev daha HD kalitesinde olduğu için Işınlar. camından anlarsın zaten o evde de bir neşe vardır Altının, altın. sen nereye kaldırsan da onun şavkı cama vurur cama vurur hmm. e camdan da kime vurur Hır kıza. Hırgız'a. Hır, oradan anlıyor. Hır kız oradan geliyor. Ne yapıyor? Akşam Bizim giriyor. Bizim eve giriyor. E, giriyor. Sizin ya da işte neyiz? Mercimeklerin arasında falanlar mutfak. Benim dedektörle bak. Niye söylüyorsun Fahir mercimeklerin arasında koyduğumu? Çünkü en ideal Doğru. yer. En Doğru. ideal yer diye. Orayı arıyor ve buluyor. Ne oldu? Senin canım canım aldığın altınlar onca yıl şeylik emek düğünün e, şeyi bir Hasıl anda gitti. hasılatı gitti. Ama sen gittin bunu B, A mahallesinde oturuyorsun. B mahallesine atıyorum Korkut, Re Korkut Reis mahallesine senin mahallen ne mesela söyle söyleme söyleme yarın öbür gün mağazalasın hırsız şey. gelebilir şavkı görebilir gittin Korkut Reis Mahallesi'ne attın hı hı. Korkut Reis Mahallesi'ndeki hırs geçerken bakıyor Aa burada a, da, tamam bu civarda ya ama bakıyor bakıyor hiçbir yerde şavk yok şavk yok şavk yok ne oldu ki, akıllı bir adama denk gelmişim ben de bu işi bu mesleği bırakıyorum, bırakıyorum diyor. diyor ve çalışarak ne helal yoldan para kazanmaya win kal. win dediğimiz <gülüyor> şey işte bu evet o zaman çok teşekkür ediyorum ikinize de yarın sabah yine beraber sevgi dinleyiciler, duygusal bir gene modern sabahları. Let the crab it's day over till it's over. Radyonunuzda hoşçakalın.